Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulullah. Soru soruldu. Allah'a verdiğimiz söz nedir? Enam suresi 152. ayette Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin diye emredilmektedir. İsra suresi 34. ayette de böyle bir emir var. Peki burada verdiğiniz sözü yerine getirme noktasındaki açıklama nedir? Tefsir nedir? Yani verdiğimiz söz nedir? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bir Müslüman, kelime-i şehadet getirmekle iman dairesine girdiğine dair Allah'a kul olmaya onun peygamberini örnek almaya devam edeceğine dair söz vermiş olmaktadır. Bu söz bu ahit mutlaka bir gün sorgulanacaktır. İmanıyla Allah'a ahitte bulunan kişi değişik şartlarda imtihana tabi tutulacak. Verdiği söze yani ahde vefa gösterip göstermeyeceği hususunda hayatın her alanında elbette imtihan edilecektir. Araf suresi 172. ayette de bu konuyla bağlantılı olarak şöyle bir açıklama yapabiliriz bu ayet hakkında. Rabbimiz bütün ruhları topladığında Eles tu rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurduğunda hep beraber bütün ruhlar galu şöyle dediler. Bela evet sen bizim Rabbimizsin diye söz vermişti. Hep birlikte bu sözü vermiştik. İşte Rabbimiz hangimizin sözünde durup durmayacağını belirlemek üzere bizi dünyaya gönderdi. Bu da Mülk Suresi 2. ayette belirtiliyor. Estağfurullah. Ellezî halakal mevt ve'l hayâte liyebluwakum eyyukum ahsenu amela ve huvel azîzul gafûr. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Bu ayette de verdiğimiz sözün yerine gelip gelmeyeceği hakkında bir tefsir var. Yani Allah'a verilen sözün yerine getirip getirilmemesi işlediğimiz amellerle bağlantılı, yapacağımız kullukla bağlantılı. Kim bunlarda vefalı olursa Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirmiş olur. Bunu ispat etmenin, Allah'a verdiğimiz sözü ispat etmenin tek yolu vardır. O da kullukta göstereceğimiz sadakattır. Emirlerine uymada göstereceğimiz sadakat ve onun yoluna göstereceğimiz teslimi teslimatla alakalı bir durum olacaktır.